Ve bir zaman Musa tih çölünde kavmi için su istemişti de ona asanla taşa vur dedi bunun üzerine taşa vurunca ondan on iki pınar fışkırdı. Doğrusu her kabile su içeceği yeri bildi. Onlara şöyle dedik: Allah'ın size lütfettiği rızkından yiyin, için. Fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın. <gülüyor> فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّحْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ Yine bir vakit şöyle demiştiniz, Ey Musa! Biz bir tek yeme, kudret helvası ile bıldırcına asla sabredemeyeceğiz. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hıyarından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa da onlara o hayırlı olanı bu daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? ''Öyleyse bir şehre inin, orada istediğiniz şeyler elbette vardır.'' dedi. Böylece üzerlerine zillet ve meskenet, yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan gelen bir gazaba uğradılar. Bu şüphesiz onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere haksızlıklarını bile bile peygamberleri öldürüyor olmaları sebebiyledir.'' Bütün bunlar isyan etmeleri ve haddi aşmakta olduklarından dolayıdır. Şüphesiz ki zahiren iman edenler Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve sabilerden, kim Allah'a ve ahiret gününe hakikaten iman edip salih bir amel işlerse artık onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ve bir zaman sizden sağlam bir söz almış, Tur dağını da Üzerinize hemen yıkılacak bir vaziyette kaldırmıştık. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içinde bulunanları amel ederek hatırlayın ki günahlardan sakınasınız buyurmuştuk. Sonra bunun ardından yüz çevirdiniz. Fakat üzerinize Allah'ın ihsanı ve rahmeti tevbelerinizi kabul etmesi olmasaydı mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi gününde haddi aşanları elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. <gülüyor> Böylece bu hadiseyi o zamanda bulunanlara ve ardından geleceklere ibret verici bir ceza, takva sahiplerine ise bir nasihat kıldık. وَاِذْ ضَالَ مُسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تَذَّحُو Yine bir zaman Musa kavmine Şüphe yok ki Allah size bir bakara, bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa ''Ben öyle cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım'' dedi. <gülüyor> ''Onlar bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın'' dediler. Musa şöyle dedi. Muhakkak ki o Rabbim buyuruyor ki doğrusu o ne yaşlı ne de genç. Bu ikisi arası orta yaşta bir sığırdır. Artık ne emrolunuyorsanız yapın. yubeyyin <gülüyor> Onlar bu defa bizim için Rabbine dua et de onun renginin ne olduğunu da bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz o Rabbim buyuruyor ki doğrusu o rengi sapsarı bakanların hoşuna giden bir sığırdır. A'ludu <gülüyor> Onlar tekrar şöyle dediler. Bizim için Rabbin'e dua et de, Onun nasıl olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benziyor. Eğer Allah dilerse, biz elbette doğruyu bulan kimseler oluruz. <gülüyor> Musa şöyle dedi Şüphesiz o Rabbim buyuruyor ki Doğrusu o ne boyundurağa koşulup yeri süren Ne de su taşıyarak ekin sulayan bir sığırdır Kusursuzdur, alacası yoktur Onlar işte şimdi gerçeği getirdin dediler bunun üzerine onu bulup kestiler fakat nerede ise bunu yapamayacaklardı. Hani bir zaman siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle münakaşa etmiştiniz. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu hakkıyla ortaya çıkarıcıdır. Bunun üzerine boğazladığını sığırın bir parçasıyla ona o ölüye vurun demiştik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve akıl erdiresiniz diye size ayetlerini gösterir. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَارِكَ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ اَوْا شَبْزُ قَسْوَةِ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّوْ مِنْهُ الْاَنْهَارِ وَاِنَّ Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Artık onlar taş gibi ve daha da katıdırlar. Halbuki taşlardan öylesi vardır ki onlardan nehirler fışkırır. Onlardan öylesi de vardır ki yarılır da ondan su çıkar. Hem onlardan öylesi de vardır ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.